Merhabalar değerli Yeşilçam Arkesi dinleyicileri Açık Radyo 90.9 programında bendeniz e, 94.9'da e, bendeniz utku değerli birliktesiniz. Yeni bir Yeşilçam Arkesi programında. Evet bugünkü konuğumuz canlı yayında Güven Erken ol, e, e, Erker erken olacak. E, birazdan o bizlerle olacak. E, onu e, yayına biz hazırlarken şimdi bir şarkı dinleyeceğiz. Böbrek Sound sistemin mantarların içinden şarkısıyla programımızı bugün açıyoruz. Çakarken kafatasıma saklanmıştı çivileri ama benim başım acımaz ki ben ölmem ki <gülüyor> I like Evet tekrar merhabalar. Benden Zutkulaer. Sizlerle birlikteyiz Yeşil Çam Aküsü programında. Evet bugün e, ufak bir e, canlayın azizliği diyelim. E, değerli güvenerken Arkadaş şu anda hala yoldaymış trafikte. E, biz de onu birazcık bekliyoruz. Bir beş dakika kadar bir minik bir gecikmesi olacakmış. E, biz de o, o sırada e, mantarların içinde böbrek sans sisteminin bu şarkısını e, Bu şarkıyı daha önceden e, ilk programlardan bir tanesinde daha çalmıştım. Ölüler e, Konuşmaz Ki filminde... ...yaralan bazı seslerin daha sonra bir plak aktarılması ile birlikte... E, ...Türkiye'nin ilk korku plağı dediğimiz bir plak piyasaya çıkmıştı. E, mantarların içindeki şarkıda e, dinlediğiniz bazı e, şiirsel yerler... ...o plağın içinden alınan, okunan o plağın içinde okunan... E, ...şiir gibi diyalogtan alınmıştı. Daha sonra dediğiniz gibi Prodigy'nin de e, sample'ları alınmış ve birazcık daha... ...1990'ların başında e, sizden hesap soracağız ve sağ, daha sonra düzenin 7 ceddine kasetlerini de yapan 2 bölü 5 bezeninde de yakın bir sesle birlikte 2000'lerde. Böbrek Sound Sistem bize bu güzel e, şarkıları yaptı. YouTube üzerinden e, Böbrek Sound Sistem'in ya da e, SoundCloud üzerinden Böbrek Sound Sistem'in e, kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Hepinize tavsiye ediyorum Yeşil çamla birlikte hem bazı e, farklı şarkıları sample'layarak... Değişik böyle bir DJ işi ortaya çıkartmışlar. Ben oldukça beğeniyorum. Ayrıca video klip de çok ilginç. Onu da size tavsiye ederim. Farklı sanatçılarla birlikte çalışıyorlar. Ayrıca Sinematik çamda da minik bir sohbet yapmıştık. Böbrek san Sistemli. Onu da siteden okuyabilirsiniz. Şimdi Güven Erkin arkada beklerken biz bir şarkı daha girelim. Bahsettiğim gibi 90'ların başında epey bizler için epey önemli olan 2 bölü 5 bezenin e, PS çıkarttığı kasetlerden bir tanesinde yer alan bir şarkı var. Bir sinematik Yeşilçam sitesinde de e, bu ayı Cüneyt Arkın ayı olarak ilan etmiştik. E, Çalacağımız şarkı Nazlı ile Murat filminden alınmış bir sample. Ve e, orada e, şarkıcılık yapıyor Cüneyt Arkın ve onu takdim ederlerken büyük sanatçı Cüneyt Arkın diyor. bu sesleri almış ve sample yapmışlar. Şimdi 2 bölü 5 bezenin e, e, sizden hesap soracağız kasetinde yer alan büyük sanatçı Cüneyt Arkın şarkısını dinliyoruz. Sanatçı Güney Karkın. Güneş sanatçı Güney Karkın. Evet 2 Bölü 5 Beze'nin e, Indiana Jones filminden alınmış ve daha sonra da Dünya Kurtan Adam filminin soundtrack olarak halinde gelmiş olan müziğini alıp... ...üzerine e, Murat ile Nazlı filminden Büyük Sanatçı Cüneyt Arkın repliklerinin işlenmiş olduğu Büyük Sanatçı Cüneyt Arkın şarkısını dinledik. Evet e, sayın sevgili Güven Erken Arkadaşlar hoş geldiniz efendim. Merhaba nasılsın? Efendim, hoş geldiniz. Biraz artık İstanbul'da sanırım e, bir saat önce çıkmamız gerekiyor. Hani iki, iki. iki saat o hatta önce. O. <gülüyor> evet, yani biraz e, değişik bir e, trafikte. Ben de karşı şaşırdım, bloka kalmıştım. Sen de böyle olunca biraz ikimiz de heyecanlı bir. Tamam. Senden mı? önce yetişirim sandım, motora bindim şeyden. İşte eminönü e, Hı -hı. Karaköy e, motorlarına eminönüde indim, koştur koştur şey. Ne, e, tramvay anladım çok gene anladın. benden önce gelmişsin <gülüyor> yani artık biraz böyle şimdi tabii çok az kısa bir süremiz var ee, seninle böyle birazcık da hızlandırma şekilde olacak ama ee, hemen başlayalım <gülüyor> birazcık e, seni tanıdığım zaman ilk tanıdığım zaman tabii ki pek çok e, dinleyicin de tanıdığı gibi e, rak programları televizyonda fakat ben senin gerçekten böyle filmlerle fantastik filmlerle e, seriellerle Bilim kurgu filmleriyle ilgilendiğini bilmiyordum açıkça söylemek gerekirse. Bu arada biz seninle 5-6 kez tanıştık. <gülüyor> Tabii 1900... bir tanışalım istersen ben güvenliyorum. 1990'ların ortasından beri. Ee, hatta ilk tanışmamızı sana anlatayım. Bu ilginç de bir şeydir. Ee, bu Bakırköy taraflarında bir müzik festivali yapılıyordu. Hatta jüri üyelerinde Engin Yürükoğlu vardı. Sen takdimcilik yapıyordun. Biz de orada böyle Su devi bir grupla birlikte Filadi diye bir şarkı çalmıştık. Oh, bir dakika şey galiba e, Friday yerine... diye bir yer. Friday diye evet Eyvallah. evet. Ben orada seninle ilk tanışmıştım. Ondan sonra seninle çeşitli zamanlarda değişik yerlerde. Orada. Bir kez Kod müzik de tanışmıştık seninle. Necati'nin sana selam var. Saygılar efendim. E, yani defa tanıştık ama tabii bu mu yani, muhabbetlerimizin hepsi hep müzik üzerine oldu. Ama bu sefer birazcık daha böyle yani Yeşilçam e, biraz senin o fantastik ilginle ilgili e, konuşmak Nereden? Ne, ne zamandan biri meraklandı yani olursun? Şöyle bir şey, e, hani müzik pro programları yapmadan önce hatta organizasyon işlerine dalmadan önce tabii ki benim bir, bir hobim olarak bizim e, kuşak işte ben 66 altı doğumluyum. Hı hı. E, bizim kuşaktaki her e, genç ve daha öncesinde çocuklar gibi çizgi roman merakım vardı. E, korku çizgi romanları ve işte e, bilim kurgu tarzı e, çalışmalar daha bir benim için ayrıcalıklı oldu. Daha bir kenara ayırdım onları. O zamanlardan öyle bir ufak ufak toplama, e, işte serileri biriktirme, dağıtma e, o yıllardan biri var. Hatta e, benim kuşağın çok iyi hatırladığı işte çizgi roman, e, ikinci el çizgi romanın kalbi. Kadıköy Altı Yol, Boğan'ın olduğu yerde şimdi. E, o zaman bir duvar boyu bir yer vardı. Orada Hı -hı. çizgi romanlar satılırdı. E, orada çizgi roman satmaya başlamıştım daha 10-11 yaşımdayken. E, böyle bir e, merakım... Hani, çok önceden geliyor işte işte ekranlarda görünüp bilindiğimden daha öncesi aslında bu mevzular. Peki serial filmlerine ilgin nereden başladı? Onları tabii ki bir ilgim koleksiyonculuktan başladı. Çünkü zamanında yakalayamadım ben onları. Hani afişlerin üstünde serial film diye yazan bazı şeyleri Yazlık sinemalarda yakaladığımı hatırlıyorum ama seri olan bir tarafı falan yoktu. işte birkaç bölüm falan görüyorduk bir filmi falan. Sekiz i̇şte tekmini bilden mi öyle bir o, o şekilde? 32 yeni. kısım bilmem ne falan. Evet. Ben anlamazdım da ne, ne, ne ki şimdi bu falan diye. Sonra işte baya bildiğimiz Amerika'da o sıralarda dizi film gibi ya da bazı filmlerin uzun filmlerin başına yine sinema salonlarında konulan kısa kısa filmler. Onlar daha sonra toplanırmış falan Hı -hı. böyle hikayeleri falan var. İlginç bir şey çünkü işte son dönemde yaptığım bütün araştırmalarda özellikle Yılmaz deniz olsun, İrfan Atasoy olsun, Çetin İnanç olsun, Kuntulgar olsun. Onların hepsinin bu filmlerini ya yani o yaptıkları filmlerin hepsini yapma sebeplerinin aslında bu serial filmleri izlemiş olmalarını anladım ben. Doğru kuşak itibariyle çok mantıklı. Evet. Ve büyük çok büyük bir şekilde etkilenmişler. Hatta daha önceden Türkiye'ye Ed Glacery isimli bir arkadaşımız gelmişti Amerikalı. Hatta o şimdi... Dünya Kurtanadam filminin de 35 milimetresini satın aldı. Son kalan kopiyi de satın aldı. Restore ediyormuş. Restore yani. ediyormuş evet. Umarım Blu-ray şeklinde basabilme hayali gerçek olur. O bana şunu söyledi. Çok ilginç bir nokta var. Bu, bu Türk fantastik filmleriyle ilgili. Çünkü etkilendikleri seriellerle aynı şartlarda aslında yapılmış. Yani onlarda da mesela uçma bir sorunmuş. Uçma yerine devamlı işte zıplama. E, oluyormuş bazı e, teknik e, imkansızlıklar var ve yani bütçe olarak da işte beğenin de altında hatta o tut bütçelerle de almışlar ve çok ilginç bir şekilde bizim sınavımızda öyle olmuş aslında hani biz bazen bilinçli de bilinçsiz ya bu e, ilgimiz var ama afişleri galiba bizi biraz vuruyor evet zaten e, çoğu filmlerde bakıyorsun afişler her zaman filmlerden daha başarılı <gülüyor> <gülüyor> ya, evet o bir, mesela ben Flash Gordon okurdum. Ben Gordon okurdum çizgi roman olarak. Benim de biraz ilgi, e, benim için ilgi oradan başladı. İşte ben tam Baytekin'den Flash Gordon'la geçiş sürecinde falan böyle çocuk zamanları falan benim öyle o zamanları denk geldim. İşte benim jenerasyonumda da Gordon'du o. Evet. evet. <gülüyor> Hatta ben şeyi ayıplamıştım. Milliye Çocuk Dergisi'de ki tanışıyorduk yayıncılarıyla falan ve on yaşındayken çok gider gelirdim. Annem babam matbaacıydı, baba halinde yakış komşuyuz. Ee, o zamanlar şey yalva çural falan şeydi abi ne ayıp ya hani şey falan böyle bacak kadar çocuk onlara akıl veriyordu Flash Gordon artık abicim ne Baytekin'i falan bize kendi gençliklerini dayatıyorlar falan diye böyle şey yapardım kızardım onları hatta e, Ya açıkça söylemek gerekirse Baytekin ismi de benim hoşuma gidiyor ilk başta ben de çok fazla e, ilgimi çekmiyordu ama hani yaş ilerledikçe acaba öyle bir şey oldu? şu anda mesela Baytekin ismiyle de çok daha barışmış <gülüyor> durumdayım eskiden öyleydi hani işte bu Gordondur Flash Gordondur gibisinden ama yüklediğimiz anlamlar değişiyor zaman içerisinde. Evet, evet. İşte o çizgi roman koleksiyonculuk falan filan derken Baytekin evet o uğraşılarımızın karşılığında evet Baytekin daha şey <gülüyor> yakın başka duran bir şey oluyor. Peki bu e, senin Türk fantastik filmlerle ilgilenmen onun da böyle bir değişik bir Sadece filmler değil. Var mı? Benim için işte e, bu e, çizgi romanlar, filmler bir arada Hı -hı. E, değerlendirdiğim zaman çok ilginç oluyor. Zaten e, yine işte 13 14 yaşıma geldim dedi Superman Filmi Christopher Reeve'in ilk filmi gösterme girdiğinde ben de bir toplama rahatsızlığı başladı. O zaman afişleri toplamaya, çizgi romanları toplamaya yerli yabancı ne bulursam bir kutuya falan atıyordum. Çok değerli şeyler zamanında elimden gelip geçiyordu böyle sadece onlar değil. Bir bakıyordum işte Matchbox diye bir tane şey otomobil markasının mobillerini falan buluyordum. Ben de o sırada bir yıl Hı -hı. Bakırköy'de oturdum mesela. O Bakırköy'de istasyon caddesi ne kadar sahiden istasyona kadar cadde üstünde ne oyuncakçı falan varsa biliyordum. Eski kitap satan dükkanlar, ara sokaklarda falan. Bakırköylüsün sen galiba. Bir şey Bakırköy'e hiç uğradın mı bilmiyorum. Bakırköy'de bazı mezatlara gitmiştim ama ben Kadıköylüyüm. Ha Kadıköylüsün de hı. hiç oturmadın değil mi Bakırköy'de? Yok hiç oturmadım hiç hı. oturmadım. Tam istasyonun orada mesela 80 darbesinin olduğu sıralarda. Ayakkabı boyacıları aynı zamanda yanlarında da çizgi roman sandıkları bulundururdu. İkinci el çizgi romanlar falan satardı. Hı hı. O piyasaları çok iyi biliyorum yani İstanbul'daki... Yani bir dönem bende oyuncakçılar... ...hani onlar... ...farklı farklı oyuncakçıları böyle... ...peşinden koşup işte bir şeyler... ...eski oyuncaklar alırdım mesela bir ara bende. Sonra maalesef... ...yaş büyüdükçe onlar elden gitti. Şimdi ağlıyorum arkalarından ama... <gülüyor> ...sen bu konuda... Benim gerçekten çok takdir ettiğim bir insansın çünkü biletler biletleri de saklıyorsun. Eski konser biletlerini de saklıyorsun. Fanzinleri saklamışsın. Yani birileri sorar diye evet topluyorum. <gülüyor> Flyları flyer'ları ama tabii flyer biletler, afişler özellikle. Bu demo e, albümler. Peki bunun senin <gülüyor> ayrı bir grafiker de olmanla da ilgisi var mı? Ben grafiker değilim. Yani, olmayı öyle. çok isterdim ha, ama anladım. değilim. <gülüyor> yani çünkü ben yani, bakıyorum çok ...ilginç kapaklar yapıyorsun devamlı. Ha, derdim anlatacak kadar Photoshop'la... E, ...işte broşür... ...odur yani şey... Tam, de, evet ...bu e, açıklama daha yeterli... ...derdim anlatacak kadar. <gülüyor> Peki genelde işte... rak programının ya da şu anda... E, ...yapmakta olduğum ucuz, ucuz, tarih. ucuz tarihle ilgili... ...kapakların dergi şeklinde olmasının... ...bir sebebi var mı? İşte o çizgi roman rahatsızlığı eski o... E, ...nasıl diyeyim vintage dediğimiz o... ...eski Hı. salon mecmuaları falan... ...onlara karşı olan meraktan geliyor... Peki şimdi buradan da hemen e, aslında birazcık da sana sormak istediğim konuya da geleceğim. Peki e, bu ucuztarih.com sitesini yapmak nereden ortaya çıktı? Onu çok merak Şöyle, ediyorum. Şöyle zaten e, kafamda şimdi önümüzdeki yıl e, hayata geçirmeyi düşündüğüm bir şey var. Türkiye'nin e, Fantastik Tarihi diye bir kitap var. Hı hı. İşte 1920'li yıllarda e, ortaya çıkan bir tane sen e, bilirsin belki o konuda da yazışmış olabilir seninle. E, Metropolis filminin bir e, şeyse el ilanı var. Hı hı. Osmanlıca ve Fransızca basılan. Bir, bir dönem onun peşine düştüm. Neyse sonra zar zor bulduk falan onu. Kitap ondan başlıyor. Ve yakın tarihimizde işte FRP dediğimiz, fantasy roleplay dediğimiz hmm. bir oyun falan var. İşte sinemalardan çizgi romanlardan bahsettikçe dünyada Marvel Comics'in ve DC Comics'in ilk görünüşü diye bir şey vardır. Bir kavram var. Mesela işte hangi süper kahraman hangi sayıda nerede görülmüş gibi. Türkiye'de de bunun bir hikayesi var. Hı hı. Bizde 1930'ları değil ama 1940'lara kadar Geri gidebiliyor işte Amerika'da yayınlanan e, Bu çizgi romanlar 40'larda bizde de gözükmeye başlıyor Tam 40'lı yılların sonunda 50'lerde coşuyor Baya bir 60'lar 70'ler bizde yayınlanan e, Çizgi romanlarda Marvel'ın Ve DC'nin hangi kahramanları ilk hangi tarihte Bizde görüldü onun bir derlemesini e, içeriyor ve günümüze yaklaştıkça İşte bu e, Fantezi oyunları hı hı. E, Kartı oyunları e, bu tip işte bilgisayar oyunları biz nasıl tanışıyoruz Türkiye'de hani Türkiye'nin penceresinden e, Gik e, durumunun tarihi diyebilirim yani o ilginç bir şey yani e, aslında ilk başta söylediğin zaman birazcık daha herkesin de başına... hani bu e, işte Metin Demiran, Sadık Konuralp e, gibi e, dostlarımızın koyduğu hani fantastik Türk sineması isimli bir aslında hani bir başlık var ya hani evet çünkü filmlerin çoğu aslında fantastik film olsun diye çekilmemiş. Hani macera olsun diye çekilmiş. <gülüyor> işte hani fantastik bile... iyi toparlayıcı bir başlık evet, oldu. Evet çok mesela. güzel bir evet. toparlayıcı bir başlık oldu. Ee, düşündüğüm zaman öyle olmam ya açıklamasını yaptığın zaman aslında e... Öbürküsü de ondan besleniyor. Her şey birbirinden besleniyor aslında. Hani? Fantastik olan biziz gibi bir açıklama yapmıştı Çetin İnanç. Aslında <gülüyor> <gülüyor> fantastik olan bizmişiz diye. Çok doğru bir saptamıyormuş. Ee, ama ucuz tarihten süredin. İstersen onu tamamen... Hayır yok yok. Ha, ee, buradan onu... ha. ee, ama senin bu yaptığın e, geniş açı alınma. Mesela e, fotoromanı ele alıyorsun. E, reklamları ele alıyorsun. E, bunların hepsini farklı bir şekilde derlemiş olman sitede. E, bence çok önemli bir e, gediği de kapatıyor diyebilirim. E, bu galiba e, hani senin de dahil olduğum, benim de dahil olduğum içinde bulunduğumuz bir e, meraklı grubu var. O meraklı grubu için e, bazı e, rehber e, işte başvuru ne neymiş ne varmış. Herkes Hı. birbirinin yaptığı kaynaklardan beslendi. İşte ben bu kitapta sözünü edeceğim birkaç maddeyi e, sürpriz olarak senin karşısına karşına çıkartabiliyorsam. ...senin sitene gidip Türk sineması hakkında bilmediğim yeni bir şey öğrendiğim zaman o da benim için bir kazanım. Ama yani sitenin peki yani senin için yaratma aşaması nasıl gelişiyor? Şöyle Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde çok sevdiğim bir arkadaşım var Volkan Gülçek. O da benim gibi Meraklılar tayfasından bir arkadaş... Hı hı. Ee, gide gele işte ben e, o iki Türkiye Rak Tarihi kitabını hazırlarken e, yaptığım çalışmalar sırasında tesadüf öğreniyorum ki... ...meğerse e, bizim eski Eko TV zamanlarından, eski programın izleyicilerindenmiş o da. O da meraklı böyle bir. E, derken meraklı meraklı e, birbirimiz artık bir şeyler getirmeye başladı. Aa, şu varmış bu varmış da Volkan e, benim için çok e, kitaplar için, kitaplara katkıları konusunda çok değerli bir arkadaş. Bir gün bu fantastik konuları da... E, Gündeme geldiğinde işte afişlerden söz ettik, e, lobi kartlarından falan bazı e, parçalar e, kütüphanede e, var, bulunuyor. Bunlardan söz etti, bak bunları da inceleyebilirsin falan diye çıkarttıkça iş, e, site işine de girdi. E, hem TürkiyeRakTarihi.com'da hem de UcuzTarihi.com'da çok önemli bir müttefik bir arkadaş kazanmış oldum. Ondan beraber e, yola çıkıp e, keyifle de şu dakikalara kadar getirdik. Umarım bundan sonra da götürürüz ileriye. <gülüyor> Yok yani e, kafa da açıcı diyebileceğim bir kaynak oluyor. Çünkü orada bir şey gördüğüm zaman hani bunu başka bir şekilde... Tabii benim birazcık daha e, yaklaşımım yazıları daha uzun yazmak. E, ama başvuru kaynağı şeklinde e, dönüşmesi hoşuma gitti benim. E, dediğin gibi bu kitap için de bir sanırım e, temel. ...yaratıyor şey. Tabii sonra. tabii. Yani zaten... ...şöyle birkaç GB ...malzemeyi toplamışım bir kenara gerçi ama... Hı. ...ucu bucağı yok. Yaptıkça birileri meraklı... ...hemen şey bak bu da var falan... ...dediği için o malzeme Hı. zenginleşiyor. Onlardan işte elimine edip de... ...tam böyle bir hülasa... <gülüyor> ...bir konsantre çıkabilecek bir... ...önemli bir malzeme elde kalacak... ...gibi geliyor bana. Peki orada kriter ne olacak? Çünkü bahsettiğimiz konu... ...çok büyük olacak bir noktadan sonra. Çünkü... Ee... Mesela değerli dostumuz Fatih Tanacı, ee, o geçen gün bana e, Dünyayı Kurttan Adam isminde bir film e, piyasada olduğunu söyledi. Yani, Dünya Kurttan Adamdan önce Dünya Kurttan Adam diye başka bir film sinemalarda oynamış mesela. Yerli mi? Ya, yabancı. yabancı. Yabancı evet. Yabancı. Türkçe. E, şimdi hani bahsettiğimiz konu o kadar genişliyor ki bir noktadan sonra. E, <gülüyor> belki içinden, içinden de <gülüyor> ya da cilt halinde, birkaç cilt halinde de olabilir aslında o konu. Şimdi onu başkaları yapsın ben okuyayım. Biraz da kolayca daha <gülüyor> kaçacağım orada ama benim hazırlayacağım e, bir e, işte bizim Türkiye'nin güzel tarihini belki görmüşsündür. Evet. Hani kalınlık itibarıyla e, 250 küsur sayfa falan. O, o kadar bir şeye denk geldi <gülüyor> benim topladığım malzemeler. Ben onları sunayım. Hani benden çıksın ondan sonra evet birileri de ama bak şunlar da vardı bunlar da vardı deyip yeni ciltleri eklesin peşinden ben de toplayayım valla. <gülüyor> tabii kronolojik olarak gideceksin yani tarih, tarihi tabii, tabii. bir. 1920'lerden işte dediğim gibi Metropolis'in ülkemize gelmesi hatta Jules Verne'in işte ilk bilim kurgu çevirilerinin Osmanlıca'da yayınlandığı örnekler birkaç örnekle başlayacağım. Zaten 1930'lu yıllarda biliyorsunuzdur işte ateş Mecmuası 40'lı yıllarda o süper kahramanların bizde görünmeye başlaması e, yeter kadar malzeme sunuyor zaten. Hani çok da bu konuda fazla da dallanıp budaklanmaya gelmiyor. Şimdi de müzik evet. kısmı var. İşte fantastik diyebileceğimiz hani korkudan söz ediyorsak, korkunun çizgi romanları ilk Türkiye'de ne zaman yayınlandı diyorsak... E, ...şeyi eklemek lazım işte bir ölü konuşuyor diye bir plak çıkmış mesela... Hı -hı. Onun da hikayesi çok enteresan aslında bir e, filmde de kullanılmış bu. Tabii e, ölüler konuşmaz ki filmde. Evet. E, hatta i̇şte seni şey... beklerken onun minik bir açıklaması yapıldı program başında. şey e, başrolde oynayan e, kişiyi ha. tanıyorsun. A, Aytekin Akyürek için. E, Aytekin Akyürek çok komik replikler falan var işte e, kız titriyor şeyde e, ya bu arabacı ne uğursuz falan korkma benim tabancam var falan. <gülüyor> O, o da karışık aslında birazcık kolaş filmlerden bir tanesi. Yani belli evet. bir filmin e, yeniden yapılması olarak ele alınmaz. Biraz daha kolaş bir film o aslında. E, şimdi güven, hani e, şimdi sana canlı'nın nasıl olduğunu ...senin benden katlar ve kat e, tecrübe'm var. Yok çünkü. Ama biz e, artık programın sonuna geldik. Benim e, tamamlayan sonlandırmadan önce programı sana çok merak ettiğim bir konu var, sormak istediğim. Bu e, işte Yeşilçam arkeolojisi olarak bizim nitelendirdiğimiz noktada hani senin böyle ilgini çeken e, filmler ve oyuncular ağırlıklı olarak onlar kim? Ben çok merak ediyorum bunu. Mesela senin için hani e, böyle he, hepsinden birazcık daha farklı olarak ele alabileceğim aktör dediğin. Aktör olarak değil, tür olarak e, işte e, bu şey e, e, Türkiye'den, e, Türkiye'de gösterme... E, Girmiş e, filmlerden esinlenerek yapılan bizdeki çakmalar diyeceğiz. Hı, <gülüyor> remake ama, olarak da ha, uyarlamanın. İşte lazım. ona kibar şeyler buluyoruz da yani e, aslında ne olduğunu evet, biliyoruz. <gülüyor> Fakat zaman geçtikçe evet üstü, başka bir anlamlar yükleniyor. Üstleniyor. Evet. O kazandığı anlamda evet o kadar çakma deyip de geçilmeyecek başka bir şey çıkıyor. Çünkü günün koşulları onları yapmayı iten nedenler ve yapma mecburiyeti gibi bir sürü şeyleri e, yan yana koyduğun zaman remake <gülüyor> gibi güzel bir kavramla onu geçmek zorundayız. O filmler benim ilgimi çekiyor. O birazcık da şundan da dolayı böyle bir tanımlama yapıldığı zaman filmde e, emek harcamış bütün emekçiler evet. üzerlerine alınıyorlar ve hani artık 2016 yılında da onu başka bir şekilde ifade etmenin daha doğru olacağını pozitif ayrımcılık yapmanın daha doğru olacağını düşündüğüm için ben o e tabii, tabii demek evet. istediğim oydu e zaten. Yani. yani zaman geçtikçe işte başka anlamlar tabii. kazanıyor. Hakikaten de o anlamları hakkıyla kazanıyor. Yani, yani. sabunla e, hmm. şarjoyu hareket ettirdiğini evet, ...öğrendiğimiz evet. zaman tabii farklı oluyor her şey. E, peki film olarak senin için önemli olarak çıkan bir film var mı? Yani işte ya da obje olarak senin için e, farklılaşmış? Zagorları çok e, sevmiştim. E, şey e, detaylar açısından hani çizgi roman uyarlaması olarak çok e, ...itina gösterilmiş... ...ilgi gösterilmiş, yapılmış... ...fakat e, bu iki kadar... <gülüyor> ...çok e, iyi canlandırıldığı için işte... E, ...Alişe'nin... E, ...olsun da işte... ...diğer oyuncuların olsun... E, ...yan karakterler çok iyi canlandırıldığı için... ...Kaptan Seng'i... Ayrıca helal olsun dediğim bir kenara koyduğum bir film olarak belirtmeyeyim. Sanırım karşılaştırma ve hani o casting denen konuda e, Kaptan Swing bence Türk sinemasının da en önemli uyarlaması diyebilirim. Çünkü evet. e, hani Süleyman Turan orada evet, <gülüyor> Gamlı Baykuş olarak. Evet. Görünüş işte, Gamlı Baykuş'tan tut şeyeye kadar eee e, şey profesördür. Bizim ee, blöfçü hem blöfe kadar köpeğe kadar püike kadar her hepsi bravo yani <gülüyor> evet Zagor da e, hani birazcık e, Levent Çakır'ın çok benzemediğini söylerler ki Chico'dan kurtarıyordu Chico evet <gülüyor> ben de onu, onu söylemek istedim e, bir, ilginçtir o da kapaklar da aslında bizim çizgi romanların kapakları da ilginçtir ee, ama tabii o konuyu da belki seninle başka bir günde Başka programa görüyorum. falan başka bitmiyor yani evet. Ucu bucağı yok Bizim fantastik tarihimiz çok zengin evet. bakma <gülüyor> Evet çok teşekkür ederim Bu bir trafiğin de azizliğine geldik birazcık ama çok teşekkür ederim Konuk olduğun ne için de, programa mi? Önümüzdeki hafta tekrar yeni bir konuda Yeşilçam Arkozisi'nde 94.9 açık rancıda sizlerle birlikte olacağız Büyük ihtimalle de artık güvenerken Erken herhalde başka bir Konuda tekrar birlikte olacağız Çok sevinirim herkese mutlu yıllar Herkese de iyi yıllar, yeni yıllar, mutlu bir ve huzurlu bir yeni yıl diliyorum. Hoşçakalın. Yeşilçam Arkeolojisi Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Ulue. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.